Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnas, iklim değişikliği etkilerinin sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere neden olduğunu belirtti. Kurnas, kuraklıktan dolayı zarar gören bitkilerimiz olacak, ürünlerde azalma olacak. Yazın muhtemel çok yoğun, yağışlı bir yer olacak. Orman yangınlarını konuşuyor olacağız. Bunların sıklığı gittikçe artacak. Bunun önüne geçmenin artık bir imkanı yok. Sadece daha kötü olmasını engelleyebiliriz dedi Profesör Dr. Levent Kurnas. İklim değişikliğinin havanın bir uçtan diğer uca hızlı geçişleri de hızlandıracağını açıkladı. Havanın böyle olması normal. Havanın normal bir değişkenliği var. Bazen sıcak olur, bazen serin olur. Ne giyeceğimizi bilmeyiz. Yağış olur, ertesi gün üşürüz. Ancak iklim değişikliği bütün bu bir uçtan diğer uca gidişleri hızlandırıyor ve daha sıklaştırıyor. Bizim açımızdan bakıldığında sıcak daha sıcak oluyor, soğuk daha soğuk oluyor. Yağışlı daha yağışlı oluyor ve bunların frekansları değişiyor. Eskiden bu kadar sert yaz yağışları 2-3 senede bir olurken şimdi her sene oluyor. Bunun üzerine şehircilikte yaptığımız altyapı hataları da binince bu sefer ortalığı sel götürüyor. Geçen sene Boskut felaketi yaşadık. Dolayısıyla bir gece yağan yağmurda Kastamonu ve Sinop'ta epey sayıda can kaybı oldu. Bu sene Ankara'da oldu. Aynı yere aynı anda olacak değil ama bölgemizde bütün bu problemler gittikçe artan bir şekilde karşımıza çıkacak diye konuştu. Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan Elbistan ve Afşinci termik santralleri için ÇED olumlu karar verilmişti. ÇED olumlu kararlarına karşı açılan davalarda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi tarafından santrallerin yapımına olanak sağlayan bu kararlar iptal edildi. Bununla beraber Tema Vakfı'nın Afşin C Termik Santrali yapımına olanak sağlayan Toprak Koruma Kurulu kararına yönelik açtığı davada verilen iptal kararı da sevinçle karşılandı. Ancak bölgede faaliyetli olan Afşin Elbistan A Termik Santrali için yapılan ek ünite başvurusu Kahramanmaraşlıları kaygılandırdı. Bu durum iklim krizini ve halk sağlığını görmezden gelen ve maden politikalarının neden olduğunu altını çizen Tema Vakfı daha bütünsel ve kapsayıcı politikalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 2018 ve 2019 yılında iki tesis için verilen bu çet olumlu kararlarına ve Tema Vakfı tarafından Afşince Termik Santralinin yapımına olanak sağlayan ilgili Toprak Koruma Kurulu kararına karşı iptal davaları açıldı. Ek ünite başvurusu için ise Nisan ayında gerçekleştirilen tema vakfının da katılım sağlayıp görüşlerini beyan ettiği halkın katılımı toplantısındaysa Afşin ve Elbistanlılar güçlü bir sesle termik santralin külüne dumanına doyduk termik santral istemiyoruz dedi. Vakıf yaptığı açıklamada yeni termik santrallerin inşası yerli kömür varlığının değerlendirilmesini gerektiğini savunan bir enerji politikası anlayışına dayandırılmakta ancak Termik santraller ve kömür madenciliği doğal varlıkları tüketmekte ve dünyayı yok etmekte. Yakın zamanda bölgede yapılması planlanan iki santrale yönelik iptal kararlarının verilmesi çok önemli bir kazanımı olmakla beraber bölgede gelecek nesillerin ekolojik haklarının korunmasının da yolunu açtı. İklim krizini ve halk sağlığını görmezden gelen bir enerji ve maden politikası eksik kalacak. Daha bütünsel, daha kapsayıcı politikalara ihtiyaç var dedi. Maraş'ta kendisine yaşamı savunmaya adamış İbrahim Yalçın'ın ansızın yaşamını yitirmesinin acısını yaşadıklarını ifade eden Tema Vakfı Yalçın'ı saygıyla anarken tüm canlıların sağlıklı bir yaşam hakkının altını çizdi. Avustralya'da yeni hükümet emisyonlarını azaltma konusundaki 2030 hedefini yükselterek ülkeyi diğer gelişmiş ekonomilerin Paris Anlaşması taahhütleriyle daha uyumlu hale getirdi. Dünyanın kişi başına en yüksek karbon salan ülkelerinden biri olan Avustralya, önceki muhafazakar hükümetin 2030'a kadar 2005 seviyelerine göre %26 ile 28 arasındaki azaltım hedefini %43'e yükseltti. İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Canberra'daki bir basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte Avustralya hükümeti yıllarca dünyaya bunun çok zor olduğunu söyledi. Şimdi dünyanın geri kalanına dostlarımıza ve müttefiklerimize iklim acil durumuyla mücadelede aynı kaygıları taşıdığımız mesajını gönderiyoruz dedi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance kızıl gezegenin yüzeyinde insan çöpleri tespit etti. Perseverance ekibi Twitter'da paylaştıkları mesajda aracın Mars yüzeyine inişinde aşırı hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan termal battaniyenin parçalarına rastladıklarını açıkladı. Robotun geçen yıl iniş yaptığı noktanın 2 kilometre uzağında bu manzarayla karşılaştıklarını belirten ekip, bunu burada bulmuş olmak çok şaşırtıcı. Bu parça iniş sırasında mı buraya geldi yoksa rüzgar mı buraya taşıdı emin değiliz, dedi Mars'ın yüzeyinde insan çöpüne ilk kez rastlanmıyor. Nisan ayında Ingenuity adlı uzay helikopteri hem kendisinin hem de Perseverance'ın inişi için kullanılan teknik malzemeden geride kalan çöpleri, Görüntülemişti. Dünyanın yörüngesi de uydular ve uzay çöpü nedeniyle kalabalıklaşırken dünyadan uzaya yapılacak yolculuklar da daha tehlikeli bir hal alıyor. Ayrıca dünyayı çevreleyen bozulmuş uydular, tornavidalar, paraşütler ya da geride kalanlar diğer artıklarda uluslararası uzay istasyonu için büyük risk yaratmaya devam ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.